Allahümme salli ve sellim ve barik ala abdike ve rasulike ve nebiyike ve habibike ve nebiyyina ve seyyidina ve habibina Muhammedin sallallahu aleyhi ve ala âlihi ve ashabihi ecma'ina emmâ ba'di. Bugün tarih kaç Ahmet? Tarih? 5 Temmuz. 5 Temmuz? 2009. Tamam. Bugün 5 Temmuz 2009. İman serisi derslerimizin ikinci dersi inşallah. Tevfik Allah'tan. Şimdi biz e, geçen derste yani dünkü derste e, bazı esaslar zikrettik değil mi Ahmet? Şimdi <gülüyor> <gülüyor> özel olarak üç esas zikrettik. İman, lügat ve ıslah manası. İman, lügat ne Ahmet? İman, lügat da... i̇krar. ikrar. İkrar. İkrar demek. İkrar başka bir tane daha vardı. Tasdik. İkisinden biri olabilir tamam mı? İkincisi evet. ıslahı manası. E, kalp ile tasdik, dile ekrar, azaları yamer. Devamı? İmanlar tatil aradı, masiyet lazım Tamam, çok güzel. Şimdi seleften bir bir söz vardı iman tarifinde. Diyorlar ki iman söz ve ameldir. Sözden evet. kastı neyse selefin. Ee, sözden kastı nasıl diyeyim? Kalbin sözü. Kalbin sözü ve e, kalbin sözü ve dilin sözü. Heh, kalbin sözünden kastı ney? Kalbin sözünden kastı. Kalbin ikrar etmesi, tasdik etmesi. Kalbin ikrar etmesi. He, dilin, söz, söz dilin sözünden maksat ne? Dille söylemesi. He, dille İntikar. söylemesi. Bir de e, selef amel demişti. Amelden kast ne? Kalbin ameli, azaların ameli. Tamam. Kalp, kalbin amelinden kast ne? Kalbe intikad etmek. Hı. Ka, yok, kalbe intikad etmek kal, kalbin sözüydü. Bu kalbin ameli. Kalbin ameli neydi? Kalbin harekete e, o, geçmesi, eylemleri ha, ha, korkmak sevmek, pardon, tevekkül evet. etmek vesaire, değil mi? Tamam. Maşallah. Evet, evet. E, a, a, A azaların ameli namaz, kılmak, oruç vesaire. Azalarla amel etmek. Tamam mı? Tamam. Maşallah. Şimdi e, o zaman biz e, şöyle esaslara bölecek olursak dünkü dersi üç esas üzerinde durmuşuz. Tamam mı? Birincisi imanın lugat ve ısılahi manası. İkinci, i̇kinci, bu birinci esas. İkinci esas, selefin, iman söz ve ameldir'den kastı. Bunları işledik. Üç, Dedik ki ilim ve tasdikte de artma eksilme olur, değil mi? İlim ve tasdikte de artma ve eksilme olur dedik Ahmet. Evet. evet. Peki buna neyi örnek verdik, neyi delil getirdik? Ee, sen, bir ayet deli şey getirdik. Da... Hangi ayet? İbrahim aleyhisselam ne diyordu? Ee, e... Kalbin mutmain olsun, değil mi? Evet kalbin, He, mutmain. kalbin mutmain olsun biz buna seleften hatta sahabeden delil getirdik ki buradaki kalbin mutmayın olmasından maksat imanın artmasıyla alakalı. Hı hı. Tamam evet. O zaman 3 esas aldık. Dedik ki 1. E, imanın lügat ve sılahı manası. 2. Selefin iman söz ve ameldir'den kastı. 3. Tasdikte de artmanın ve eksilmenin olabileceği. Hı hı. Şimdi 4. Dördüncü esas, dördüncü esas ki bu ehl-i sünnetle diğer fırkaları birbirinden ayırt edeceği en büyük özelliklerden bir tanesi. Dördüncü esas diye başlık atıyorsun Ahmet, tamam mı? Ya, tamam. Dördüncü esas imanda istisna meselesi. İmanda ne? Evet. İstisna meselesi. Mesela kulun şöyle demesi gibi. Kulun şöyle demesi gibi. Ben müminim inşallah. İnşallah var ya istisna. İstisnadan evet. kastımız inşallah lafı. Veya mümin olmayı umuyorum. Mümin olmamı temenni ediyorum tipindeki lafızlar. Tamam evet. mı? İstisna meselesi. Dördüncü esas bu. Ancak bu dördüncü esasa direkt giriş yapmıyoruz. Ondan önce kısa bir mukaddime söyleyeceğiz. Sonra bu esasa gireceğiz. Bu esas imanı anlamada ana temel esaslardan ve çok önemli ve maalesef ve maalesef burada burada bir sürü nokta kaçırılıyor. Hatta hatta bir sürü nokta yanlış anlaşılabiliyor. O yüzden buraya önem vereceğiz ama ondan önce bir şey söyleyeceğim ben. Önemli. Tamam hocam. Bunu bu söyleyeceğim esas olarak zikretmek, tamam mı? Esas olarak algılamayın. Yani. Şimdi diyoruz Anladım. ki İman ve İslam arasında fark var mı yok mu? Selef alimlerimizin arasında ihtilaf var. Ama bu ihtilaf ikisinden herhangi bir tanesinin seçilmesi durumunda tamam mı? Ee, bir zarar vermeyecek bir ihtilaf. Çünkü sonuçta Selef ameli imana sokmuştur. İman artılır, eksilir demiştir. Asıl olan budur. Bu ihtilaf ne? Amel, imanla İslam aynı şey mi, ayrı şey mi? Seleften bazı alimler demiş ki imanla İslam aynı şey. Bazıları demiş ki ayrı şey. Şimdi bunun münakaşası, bunun e, ilmi açılımı daha ileride gelecek. Ama dediğim gibi hala biz mukaddime sadedinde olduğumuz için dünden beri kısaca anlatıyoruz. Tamam mı? Diyoruz ki Allahu Alem burada tercih edilen görüş, racih olan görüş, tercihe şayan olan görüş bu konuda imanla İslam aslen ayrıdır. Ancak imanla İslam bir nasta zikrederler, zikredilirse düşün ki bir tane nas var, bir ayet veya bir hadis. İmanla İslam zikrediliyor o nasta. Tamam mı? Burası çok önemli. Onasta iman ve İslam zikrediliyor. Tamamdır. O zaman İslam zahiri amellerle alakalı olur. İman iman kalbi evet. amellerle alakalı olur. İtikadla alakalı olur. Eğer aynı nassta zikredilirse, eğer ayrı ayrı naslarda zikredilirse iman İslam'dır, İslam imandır. Anladın mı Burak Anladın evet. mı? Anladım an anladım hocam. Tekrarlayayım mı? Evet, bir Bak, daha olur. İmanla İslam aslen ayrı şeylerdir. Eğer bir nasda imanla İslam bir araya gelirse yani bir tane hadis düşün veya bir tane ayet düşün tamam mı? Evet, evet. Bu ayet ve hadis şey, bu ayet vadisin içinde imandan ve İslam'dan bahsediyorsa hem iman ve İslam geçiyorsa tek nasın içinde, tek delilin içinde o zaman evet. iman iman itikatla alakalı noktayı kapsar, İslam'dan zahiri ameller kastedilir. Evet. Eğer ayrı ayrı naslarda zikredilirse İman İslamı içerir, İslam da imanı içerir. Anladın mı burayı? Anladım hocam. Tekrar et, anladığını anladığını tekrar et inşallah. E, i̇man ve İslam aynı yerde aynı yerin geçerse yani Kur'an-ı Kerim'de, evet. o zaman iman e, itikattır, İslam'da zahir amellerdir. Hı. Fakat e, ayrı ayrı geçerlerse iman İslam'dır, İslam'da ameldir. Ha. Peki selef bunu e, e, ilmi bir tabirle selef âlimlerimiz bunu ilmi bir tabirle ibare ediyorlar. Ne diyorlar? Diyorlar ki iza ictema iftaraqa ve iza ve iza Eğer ayrılırlarsa ayrılırlarsa toplanırlar. Toplanırlarsa ayrılırlar. Evet. Tamam mı? Ayrılırlarsa toplanırlar, toplanırlarsa ayrılırlar. Bu ne demek? Yani ayrılırlarsa, yani ayrı ayrı naslarda zikredilirse toplanırlar. Ne demek toplanırlar? Yani iman İslam'ı içerir, İslam da iman içerir. Eğer aynı nasta toplanırlarsa iftarak ayrılırlar. Yani İslam zahir amellerle alakalı olur, iman kalbi amellerle alakalı olur, tamam mı? Tamam Dediğim gibi bunların tafsilendirilmesi, delillendirilmesi ileride gelecek ama e, her ne kadar kaba olarak işliyorsak da kısaca delillendirelim bunu. Şimdi Ahmet, Allah Kur'an'da diyor ki, inne dinenin Allah'ın İslam. Allah'ın katında din İslam'dır, doğru mu? Doğru. Peki bunun içine iman giriyor mu? Giriyor. E şüphesiz. Allah'ın dininde Allah'ın indinde din İslam'dır yani imandır. Tamam mı? Bak im, İslam Hı. tek başına zikredildi. Neyi kastedildi buradan? İman. İman. Imandır. Tamam. Demek ki İslam tek başına kastedilirse iman kastediliyor. Peki. Şimdi iman tek başına zikredilip iman İslam'ı içerdiğine delil verelim. Allah Kur'an'da ne diyor? Ya eyyületine amenu ey iman edenler. Peki Allah burada iman edenlerden bahsederken Müslümanlar girmiyor mu bunun içine? Evet. evet tamam yani. ha bak. O zaman demek tek tek zikredilirse İkisi birbirini içerir. Tamam mı? Ama aynı naslı toplanırlarsa ayrı ayrı manalara delalet eder. Tamam mı? Mesela tamam. bunu örnek. Cibril hadisi. Nebis Aleyhisselam ha -se imandan sordu. Cebrail Aleyhisselam ne dedi? Allah'a, meleklerine vesaire inanmak. Doğru mu? Evet. İslam'dan sordu. Zahira amellerle alaka verdi, Tamam mı? Evet. Hı. Ha, o zaman buradan ne anlıyoruz? İzâ içteme e iftaraka ve izeftaraka içteme'a. İman ve İslam toplanırlarsa ayrılırlar. Ayrılırlarsa toplanırlar. Tamam bunu esas olarak alma, bunu bunu ileride alacağız esas olarak, tamam mı? Bu kaba bir amir, amir. bilgi. Şimdi Ahmet diyoruz ki dördüncü esas. Dün üç tane esas verdik, ana. Bunlar ana başlık. Özellikle esas noktalarını, özellikle esas noktalarını belirtiyorum ki mevzu fık edilsin. tamam mı? Amir. Şimdi. Diyoruz ki imanda istisna. Yani bir insanın ben müminim inşaallah veya ben mümin olmayı umuyorum veya buna benzer ıslahlar kullanması'nın dindeki hükmü, caiz olup olup olmaması vesaire. Mesela burada e, e, hazır kardeş yazmışken söyleyelim mesela bedeviler iman ettik dediler, diyor ki siz iman etmediniz İslam oldukdunuz. Bakın burada imanla İslam tek nafsa toplanmış ayrı ayrı manalar kastedilmiş. Şimdi. Evet. <gülüyor> Ama tabi o Bedevi Hadis'in iman ettik bu ayrı başlı başına bir mevzu, uzun bir mevzu bu ayet. Bu ayet hakkında çok ihtilaflar var. Ne demek iman ettik, İslam olduk diye iman ettik demeyin İslam olduk diye vesaire. Bu biraz ilmi ince bir mevzu tamam mı? Bunu sonra işleyeceğiz inşallah. Oralara girmiyorum. Şimdi dördüncü esas, dördüncü esas imanda istisna meselesi. Şimdi imanda istisna meselesi hakkında çok konuşulmuş çok kelam edilmiş. Tamam mı? Diyoruz ki tamam, imanda canım. istisna mevzusu yani bir insanın imanını istisna kılması yani inşaallah demesi caiz midir, dil midir? Caiz midir, dil midir? Tamam mı? Şimdi tamam, bidat ehlinin birçoğunda ve mürciyelerin fukahalarında istisnayı, istisnayı inkar etme vardır. Yani mürciyelerin fukahaları mürciyelerin fukahaları istisnada imanı şey, i̇manda istisnai kerih görmüşlerdir. Yani bir insan ben inşallah müminim diyemez. Bu caiz değildir. Ancak bir hal hariç onların indinde. O, o biraz sonra gelecek. Mürciyelerin katında iman kamil olduğu için, bak şimdi Ahmet ince nokta var. Bunlar neden inşallah ben müminim demeyi yasaklıyor? Evet. Bunların imandaki tarifinin temelinden kaynaklanıyor bu. Burası çok önemli. Çünkü Ha, dün de belirttik, haricilerle mürcielerin ortak e, kabul ettikleri bir iman tarifi var. Diyorlar ki iman tek bir parçadır, cüzlere ayrılmaz. Hı hı. Dikkat et, iman tek parçadır, cüzlere ayrılmaz. Şimdi madem ki mürciyeye göre iman tek parça cüzlere ayrılmaz, o zaman mürciye ne diyor? İman tek parça olduğu için işte benim benim inşallah dememin bir alemi yok çünkü herkesin imanı kamildir zaten. İnşallah demenin hiçbir alemi yok. Tamam mı? Böyle yaklaşıyorlar mevzula. Şimdi ben burada meselenin ilmi noktasına girmeden önce çok önemli bir şey söyleyeceğim burada. Şimdi inşallah kelimesinin inşallah lafında gerek Arap dili edebiyatında olsun gerek Arapların örfünde olsun. Tamam mı? İki şey kastedilir Ahmet. İnşallah kelimesiyle. İnşallah kelimesinden bir tahkik kastedilir, iki talik kastedilir. İman, inşallah lafından burayı anlarsan mevzu çözersin. İnşaallah lafzından iki şey kastedilir. Bir tahkik, iki talik. Tahkik ne demek? Kesinlik. Evet. Yani mesela hani bir insan, e, e, diyelim ki sen bir şey yaptın. Ne yaptın? Diyelim ki Kur'an'ı hatmettin. Tamam mı? Evet. Baban da geliyorsan evet. diye, oğlum Kur'an'ı hatmettin mi? İnşallah baba diyorsun. Ne evet. demek bu? Evet demek yani değil mi? Evet. Ha, bu evet demek. Bunda bir sorun yok. Tamam mı? Evet. Evet. Bu, bu evet demek. Bunda bir sorun yok. O tamam. zaman inşallahın manalarından bir tanesi tahkik. Şimdi bu Kur'an'da da var bunun örneği. Allah inşallah diyor. Allah inşallah diyor. Ama burada kesinlik zikrediyor. Gelecek birazdan Kur'an'da. O zaman inşallahtan kastedilen manalardan bir tanesi tahkik, kesinlik. İnşallah diyorsun yani kesin emin olduğun için. Manalarından bir tanesi de inşallah söylerken kasıtlardan bir tanesi de umut etmek, temenni etmek, arzu etmek, talep etmek vesaire bunun gibi manalar içerir. Mesela bir arkadaşın sana der ki Diyelim ki sen sınavı başar sınava gireceksin, ee, sınava girdin tamam mı, sınava girdin işte sınav sorularını cevapladın ama sonucu bekliyorsun. Arkadaş diyor ki e, ama umutlusun tamam mı kesin emin değilsin. Arkadaşın sana diyor ki ya sınavı geçtin mi sen de ne diyorsun diyorsun ki inşallah. Buradaki kastın ne Ahmet? Evet, ne? Buyurun. Yani umuyorum, talep ediyorum. Bu gerek Arap, Araplarda da bu inşallah böyle anlaşılır, i̇ki, iki yönlü anlaşılır. Türkler Türklerde de yani biz de kullanırken bunu iki yönlü kullanabiliyoruz tamam mı? Bunda bir sorun yok. Önce hmm. burayı anlayalım. Şimdi Allah da Kur'an'da zaten... Meal yanında mı? Meal. Hemen Fetih Suresi'nin 25. ayetini aç, 27'ye kadar oku. Ahmet. Fetih Suresi, Fetih suresi 25'i aç, 27'ye 27 kadar oku. Tamam, tamam hocam. Sen açan her kadar, ''Vetenikulunnel el harami inşallah'' diyor Allah. Allah buyurdur ki inşallah siz Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Sen oku bakayım orayı. 25'ten. Oku. Onlar inkar onlar inkar eden ve sizi e, ve sizin Mescid-i Haram'ı ziyaretlerinizi, e, bekletilen kurbanların yerlerine ulaşmasını ve nedenler, nedenlerdir. Evet. Eğer kendilerini henüz tanımadığımız mümin erkeklerle mümin kadınları bilmeyerek çindemenin sebebiyle üzüntüye kapı, kapılmalar ihtimali olmasaydı Allah savaşmayı önlemez, savaş önlemezdi. Biricilerine rahmet etmek için Allah böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı, elbette onların inkar edenleri elemli bir azaba çaktırırdı. O zaman inkar edenler kalplerine tasubu, cehaliyet tasubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisini ve müminlere sükûnetle ve güvenini indirdi. Onların takbaa süzünü tutmalarını, sağ, tutmalarını sağladı. Zaten onlar bunlara ait ve ehli ehli kimselerdi. Allah her şeyi bilendir. Andolsun ki Allah, elçisinin rüasını doğru çıkardı. Allah Dikkat et buraya, yavaşça ne buraya? Buraya yavaşça ne okuyor? Allah dilerse siz güven içinde başlarınıza tıraş etmiş ve kısaltılmış olarak korkmadan meticide harama Allah dilerse yani Allah, Allah dilerse kısmını İnşallah şeklinde oku bir daha ok orayı. Çünkü İnşallah geçiyordu. Oku bakayım. İnşallah siz, He. İnşallah siz güven içinde başlarınıza tıraş etmiş ve kısaltılmış olarak korkmadan meticide harama Allah müminlere vaat ediyor ve ne diyor? İnşallah evet. diyor, tamam mı? Ha, ediyor evet. ve inşallah diyor. Buradaki maksadı ne Allah'ın? Tahkik, kesinlik. Tahkik. Tam yani siz Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Zaten öyle de oluyor, tamam mı? Ha. Bunu anladık, değil mi? Evet hocam. Ha. o zaman demek ki inşallah'tan tahkik kastediliyor veya yani kesinlik kastediliyor ya da ne kastediliyor? Umma talep etme, talip tamam. diyoruz buna. Evet. Tamam mı? Alimler buna tahrik tamam. diye isimlenmiş. Bazı yer düşün Başka isim de var, sorun değil yani. İsmi de la müşahhate fil ıslah, sorun yok. Tamam mı? Şimdi burayı anladık Anladım. mı Ahmet? Şimdi bak. Anladım. Burayı anladıktan sonra tekrar başlığa atıyoruz. Diyoruz ki dördüncü esas İslam'da istisna meselesi. Tamam mı? Şimdi dedik ki mürciye grubu, mürciye fukahaları ve mürciyenin aşırıları İslam'da şey, imanda istisna yasaklıyorlar. Diyorlar ki nasıl olsa herkesin imanı eşit olduğu için, kamil olduğu için inşallah dememize gerek yok. Tamam mı? Ancak eğlü evet. sünnet vel cemaat İslam'da bak şimdi şey imanda istisnai caiz görüyorlar. İmanda istisnai caiz görüyorlar. Ancak burası çok önemli. Ancak istisnai caiz görürlerken istisnadan dört kastı var. Ve bu dört kastı Ahmet isminin Ahmet olduğunu bildi, bildiğin gibi ezberlemen, net bir şekilde hıfzetmen, fıkhetmen lazım. Çünkü bu imanı mevzu. Basit bir mevzu değil tamam mı? Evet. Ve imanda en önemli mevzulardan bir tanesi bu. En önemli mevzulardan bir tanesi bu. Selef inşallah derken 5 şeyi kasteder. O beşinciyi saymayacağız. O ileride gelecek. Dört tanesini sayacağız. Tamam mı? Aslen dört tamam. şey kasteder inşallah'tan. Dört sebepten dolayı tamam. inşallah der. Tamam mı? Dört sebepten dolayı. Tamam. Birincisi inşallah derken yani inşallah müminim derken kasıtlarından bir tanesi kabulü